Bugün biraz da e, kimi dinleyicilerimizden gelen istek üzerine herhalde Sayın Savaş Bozbel'in üslubunu sevmiş olacaklar ki e, malum internet yasal düzenlemeleri ve yasakları konusunda tekrar ona bağlanacağız. E, Sayın Profesör Doktor Savaş Bozbel, günaydın efendim. Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ha, Biz e çok çalışanlarla sizlere. Sağ olun. Bizim dinleyicimiz sizi çok sevmiş olacak ki... E, ...iki hafta evvel yaptığımız canlı bağlantıdan sonra... E, ...telefon ve elektronik postalar geldi. Bu çok az, bu çok az yeniden yapın diye. O yüzden... E, ...bu... Ne güzel. Yarınki oylama öncesinde son bir defa daha sizinle bu... 5651 sayılı kanunu konuşalım istedik. Yalnız ondan daha önce, e, özellikle bu sabah hemen hemen bütün haber e, yayınlarında baş sıralarda yer alan bir konu var. E, daha bu e, yasaklamalar kanunlaşmadığı halde e, uygulamaları başladı. Örneğin e, T24 haber kanalında. Örneğin evet. e, Sedat e, Serdar Akinan'ın Vagus TV'sinin kapatılması gibi, e, Milletvekili Umut Orhan'ın web sitesindeki içeriğin çıkarılmasının istenmesi gibi e, durumlarla karşı karşıyayız. Yorumunuzu istiyoruz Sayın Bozbel. Evet, e, medyaya yansıdığı kadarıyla zannediyorum herhalde bu konudaki yasaklar e, alınmış olan bir e, yayın yasağı ile ilgili. Bunlardan bir tanesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındığı anlaşılmakta. Bunun yanında İstanbul 2. Asya Ceza Mahkemesi tarafından alınmış bir karar olduğu anlaşılmakta. Tabi bunlar da üst üste gelince gerçekten bu endişeler yersiz değil. İşte Vimeo'nun kapatılması, Youtube'daki bazı videolara erişimin engellenmesi, e, ayrıca bazı videoların işte efendim e, ses kayıtlarının e, internete düşmesinden sonra sosyal ağlarda da bir takım yasakların gündeme gelmesi işte kamuoyunca bilinen mesela haramzadeler gibi bir takım sitelerin istediyorum özür diliyorum e, sosyal ağdaki Twitter hesaplarının kapatılması bunların hepsi e, bize e, daha kanun çıkmadan bu tür yasakların aslında uygulamaya konulduğunu göstermekte e, ama başlangıçta söylediğim gibi buradaki husus e, ceza soruşturmasının gizliliği ile alakalı mahkeme ya da Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu bir karardan kaynaklanmakta. Dolayısıyla bizim burada tartışmamız gereken acaba verilen bu kararın yerinde olup olmadığı ile ilgili bir tartışma olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu verilen kararların 5651 sayılı kanundaki o 8. maddede sayılan katalog suçlarla hiçbir alakası yok ve hiçbir şekilde Burada 5651 sayılı kanunda 8. maddede sayılan hususlarla ilgili bir katalog suç değil buradaki suçlar. Dolayısıyla bizim anladığımız kadarıyla oradaki verilmiş mahkeme kararlarını vesaireyi falan görmedik ama benim anladığım burada ceza muhakemeleri kanunu ve Türk ceza kanunu kapsamında verilmiş bir karar olduğunu görüyoruz. Peki tartışmamız gereken husus esas bu diye düşünüyorum. CMK madde 157 ve Türk Ceza Kanunu 285. maddesinde düzenlenen bu hususlar, yayın yasakları, yani mahkemece ve Cumhuriyet Başsavcılığında getirilen bu yayın yasakları, acaba bizim hukukumuza, yargıta iştihatlarına ve özellikle insan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu iştihatlara uygun mu? Bunun uygun olmadığını anlıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü İstanbul 25. Asya Ceza Mahkemesi vermiş olduğu bir Kararda gazetecienin soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkûmetine karar veriyor ve dosya temiz ediliyor. Dosya önüne geldiği zaman Yargıtay 4. Ceza Dairesi bizim açımızdan çok önemli olan bir karara imza atıyor. Diyor ki soruşturmanın gizliliğinin hukukun genel kurallarından olduğu bu kuralla adliye ilişkin yararlar, adil yargılanma, soruşturmanın amacına uygun biçimde sürdürülebilmesini temin. Ve kişilerin lekelenen, lekelenmeme ya da damgalanmama hakkının olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesiyle getirilen soruşturmanın gizliliği yasağının suç veya yargılama hakkında topluma bilgi verilmesinin önlenmesini içermediği soruşturma ve kovuşturmanın gizli kalması gereken yönleriyle ilgili olduğunu belirtiyor. Evet. Ve ayrıca şuna da vurgu yapıyor basın özgürlüğüyle ilgili olaraktan. Basın özgürlüğünün amacı kamuoyunu ilgilendiren kişiler hakkında haber verme, eleştiri yapma ve bunları basın yayın araçlarıyla kitle iletişimine sunma ve bu şekilde yönetimle ilgili fikir oluşturma ve yönetime katılma haklarını güvenceye almaktır. Basın özgürlüğü, özgürlükçü, demokratik toplumun vazgeçilmesi temenni oluşturur ve bu kapsamda yorumlanması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vermiş olduğu Dupuis Fransa kararında iki gazeteci burada da başkanın kulaklara kitapta ceza soruşturmasının gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkum ediliyor. Ve olay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geliyor. Ve diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2007 yılında vermiş olduğu kararında Fransız devleti tarafından basın özgürlüğünün ihlal edildiğini oy birliğiyle kabul ediyor. Kitabın Konusu itibarıyla kamu oyunu yakından ilgilendirdiğini, kitapta bahsedilen kişinin bir siyasetçi olması dolayısıyla kamunun ile ilgili bilgilenmeye hakkı olduğunu tespit ediyor. Kitabın yayınlandığı dönemde zaten soruşturmaya ilişkin çok sayıda haberin medyada yayınlanmış olduğu ve söz konusu kişi hakkında soruşturma olduğunun kamuoyu tarafından bilindiği gerekçesiyle soruşturmanın gizliliğinin daha üstün bir menfaat olmadığına karar veriyoruz soruşturmanın gizliliği daha üstün bir menfaat olmadığına kararlıyor. Evet. Dolayısıyla toparlayacak olursak gerek Yargıtay'ın vermiş olduğu 4. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu iştahatlar, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları burada e, hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu kararın hem de Asya Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu yayın yasaklarının esasen demokratik toplum kurallarının gerekleriyle bağdaşmadığını ortaya koymakta. Peki bu konuda mahkeme böyle bir karar vermişse ne olacak? Bizim burada esasında dikkate almamız gereken mahkemelerimizin göz ardı ettiği ya da birey olarak göz ardı ettiğimiz bir husus var. Anayasamızın 90. maddesi. Şimdi bizim böyle bir hukukumuz var. Hukuk mahkemelerce göz ardı ediliyor. Demokratik toplumun gereklerine göre yorumlanmıyor da uygulanmıyor. Anayasamızın 90. maddesi diyor ki usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin Millet, milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hük hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır diyor. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili milletler arası anlaşmalar. Dolayısıyla bizim bu hükümleri mahkemelerinde böyle yorumlanması, yorumlaması, bireylerin de bu konuda böyle davranması gerektiğini düşünüyorum. ve Dolayısıyla verilen bu kararın, Hiçbir şekilde e, hukukla bağdaştırılabileceğini düşünmüyorum. Bağdaştırılması da mümkün değil. Buradaki verilen kararların e, efendim soruşturmanın gizliliğinin ihlalini sağlama vesaire temin etmeyle değil bilakis ortaya dökülen işte birtakım böyle medyada ya da sosyal ağlarda yer alan e, yolsuzlukların rüşvet vesairenin örtülmesiyle ilgili oldu. Evet, Sayın Bozbel iki şey söylemek istiyorum. Birincisi bu bahsettiğiniz, dinleyicilerimizle paylaştığınız Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararı hangi yıla e, ait? İkinci... E yeni, yani 3-5 yıldan eski değil. Yani yaklaşık 2-3 yıl önceki bir karar tarihinin yanı olmuyorsa. Evet, çok Ama da, da eski değil. Bakıp... Evet. Hayır hayır kesinlikle değil. Evet, yani evet. 3-4 yıl öncesinden bahsediyoruz en fazla. Evet hani milattan önce olsaydı daha kolay <gülüyor> açıklanacaktı <gülüyor> evet, belki de. Evet yani bulunabilir de yani internetten anlaşılırız. Evet evet evet tane, evet. Ücreti, bakın evet. özgürlüğü vesaire diye bir google'lamanız yeterli bu konuda. Tabii tabii. Ee, yani bizim kullanıcılarımız bu konuda bilişime özürlük kimseler diye kesinlikle. Bilişime yatkın insanlar. Ee, bu konuda bir tereddüt yok bizim dinleyicilerimiz açısından ama bunu kullanması, araştırması gereken insanlar zannediyorum bu kararı veren kimseler diye düşünüyorum. Ee, bu arada program ortağım Murat Loster aramıza katıldı galiba. Günaydın Murat. Günaydın anne. günaydın ee, o Sa Sayın Bozbel'e senin sorun var mı daha ileri gitmeden? Ee, bu noktada yok. Birazdan, Birazdan bir, bir iki sorun var. Birazdan olacak. Peki o zaman e, yeni yargı paketine geçelim mi Sayın Bozbel? Yani 5651'deki değişiklikleri bugüne kadar uzun uzun konuştuk. Ee, yarın, yarın muhtemelen aritmetik bir e, sonuçla kanunlaşacak deniyor. Ee, ama demin söylediğiniz esprisini yaptığımız konuda yani Türkiye'deki yargının durumu konusunda ve yeni yargı paketi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Mesela hakimlerin verdikleri kararlardan dolayı sorumluluklarına gidilmesi, özel yetkili mahkemelerin kaldırdık deyip kaldırılması falan gibi e, hiç de önemi az olmayan bu konularda ne düşünüyorsunuz? Evet, e, bu yeni yargı, yeni yargı paketine geçmeden önce e, bu 5651 sayılı kanunda yapılması düşünülen Değişiklikle ilgili olarak da bir iki bir şey söylemek isterim. Burada kamuoyu hep efendim dört dakikada ya da 4 saat içerisinde erişim engelleme karar verilebileceğinden bahsedilmekte. Orada getirilen çok önemli bir şey de var. Erişim sağlayıcılar birliği getiriliyor. Evet, o başlı başına bir program konuştum Madem siz öne çektiniz, ben vakit kalsaydı sormak istiyordum. Hemen hemen ona girelim. Evet. Bu nasıl? Yani burada erişim sağlayıcılar birliği kurulması zorunlu hale getiriliyor. Aslında işte efendim bunun koordineli olduğu, gönüllülüğe dayandığı gibi kanunun gerekçesinde bir takım böyle e, absürt ifadeler var ama kesinlikle gönüllülüğe dayanması vesaire söz konusu değil. Orada öngörülen şey kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yani eğer bu değişiklik gerçekleşirse yasa teklifi gerçekleşirse bütün internet servis sağlayıcılarının buna ticari olarak da yani erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve e, içerik sağlayıcılar hepsi dahil Buraya üye olmak zorundalar. Ve bu üyeliğin olabilmesi içerisinde gerçekleşebilmesi için de BTK tarafından onaylanan bir tüzük çerçevesinde gerçekleşecek bu. Ve bu tüzüğün neler içereceğini biz bilmiyoruz şu anda. Evet de e, işte, Ankara'da olacak diye şart koşmuşlar. Evet, evet yani e, bu tüzükten bütün erişim sağlayıcılar belli bir aidat karşılığında buraya üye olacaklar. E, bunların gelirlerinden belli bir aidat kesilecek. Ve ardından da ne idüğü belirsiz, ne olacağı belli olmayan, işte şu andaki 5651 sayılı kanunda bu kapsamda verilen yasakları da görüyoruz, kararları da görüyoruz. Ve belki de yasaklayıcı bir zihniyetle oluşturulacak bir tüzükle bütün bir internet total anlamda kontrol altına alınmaya çalışılacak. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Bütün şu andaki mevcut internet servis sağlayıcılarının da buraya üye olması zorunluluğu getiriliyor. Evet. Bakın üye olmayanların faaliyette bulunması yasaklanıyor. Yasaklanma derken de orada efendim hayır yasakçı zihniyette değiliz işte para cezası öngörüldüğü gibi bir takım şeyler var ama bu da inandırıcılıktan uzak şeyler. Siz eğer gelirinizin belli bir yüzdesini biz buraya koyacağız ondan sonra siz ceza olarak bunu ödemek zorunda kalacaksınız derseniz bunun fiili olarak anlamı bu internet servis sağlayıcılarının faaliyetinin veredilmesi demektir bu. Dolayısıyla dikkatin çekilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de bu. Bu 9A maddesi getirilmesi düşünülen 9A maddesi ayrı bir garabet. Ama erişim sağlayıcılar ki adı bile düzgün değil, internet servis sağlayıcıları olması ve bütün bu üyelerin buraya üye olması öngörülüyor. Ama sadece adı erişim sağlayıcılar olarak kurulmuş. Erişim sağlayıcılar birliğine de dikkat çekilmesi ve böyle bir zorunluluğun bu kanun metninden çıkartılması ya da benim şahsi kanaatim şu andaki mevcut kanunla dahi bu tür yasaklayıcı bir zihniyetle anayasadaki özgürlüklerin kısıtlanması ilkeleri gözetilmeksizin orantılılık, ölçüllü olma vesaire gibi ilkeler gözetilmeksizin böyle erişim engelleme kararı verilebiliyorsa, bu kanun yasarlaştığı takdirde nasıl karar verilebilecek, gerisini varın, siz düşünürüz. Evet. Dolayısıyla bu kanunun Hı. hiçbir şekilde değişikliğe uğramaması, hatta kibin elindeki tedbiren erişim engelleme kararı verme yetkileri dahi elinden alınması gerekir diye düşünüyorum. Evet. İşin içerisine yargıyı sokmadan siz internet erişim imkanı getirirseniz, bu hiçbir şekilde demokratik ülke, ülkelerdeki ülkelerle bağdaştırılamaz. Bunun bağdaştırılması mümkün değil. Bunu hiçbir şekilde de izah edemezsiniz. Sayın Bozdar, <gülüyor> evet. şimdi sevgili Durun. Açık Radyo dinleyenlerinden merak edenler olabilir. Ee, sevgili dinleyenler, bahsettiğimiz e, kanun değişikliği bildiğiniz gibi, çoğunuzun bildiği gibi bir torba kanunu içinde bu evet. torba kanunun metnini nasıl görebiliriz diye merak eden olursa 524 sıra sayılı kanun diye arama yapabilirsiniz. Ya da açık adres tbmm.gov.tr Taksim sıra Sayı Taksim Dönem 24 Taksim Yıl 01 e, Taksim SS 524.pdf pdf. pdf. Ee, bunun içinde e, elektronik iletişim, elektronik haberleşme kanununa değin değişiklikler de var ve asıl konu da aile bakanlığı gibi gözüküyor. Oldukça uzun e, ama e, bu içeriği gördüğünüz evet. anda bulacaksınız 56-51 ile ilgili değişiklikler. Yani bunun, bunun yöntemi de tartışmalı. Yani Son yılların modası oldu. Dediğim gibi torba kanunla bu tür değişiklikler yapılıyor. Yani bu torba kanununun getirdiği değişiklikleri özetleyecek olursak özgürlüklerle, demokrasiyle hiçbir şekilde alakası yok. Getirilen şey Erişim sağlayıcılar Birliği getiriliyor. Bu bütün interneti total olarak kontrol altına alma amaçlı. tipe tedbiren erişim engelleme yetkisi verilmesi hukuksal açıdan çok sorunlu. Zaten şu andaki kanunda da bu tartışılmakta. E, erişim engelleme konusunda yöntemler oldukça genişletilmiş ve böyle bir yükümlülük getiriyor. Yani total filtreleme dahi bu anlamda. Erişim sağlayıcılara getirilen bir yükümlülük olarak düşünülebilir. Erişim engelleme halleri çoğaltılmış. 9A gibi özellikle özel hayatın gizliliği ile ilgili güzel kişilere düşünebiliyor musunuz? Güzel kişilerin özel hayatının gizliliğinden bahsedilebilecek ya da kurumların, yani evet. böyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Ayrıca tip elemanlarına yargıları getirilmesi, tip başkanı, efendim işte falanca bakana e, onayine yargılanması, tip elemanlarının filanca'nın ya da filanca kurumun onayına yargılanması gibi böyle bir takım Anayasanın 125. maddesini aykırı gördüğüm çünkü bir çok düzenleme var bunu zaten bizim açık radyo dinleyicilerimiz takip edenlerimiz biliyorlar bu konuda belki tweet üzerinden vesaire falan da bir kanun taslağının tasar haline geldi ben ne zannediyorum şu anda tam evet. verilebilir o konuda bütün dinleyicilerimizin de bu konuda bilgilenmesi adına evet yeni yargı paketi ile ilgili olarak da söylenecek şeyler var. Burada e, özellikle iki hususun öne çıktığını görüyoruz. E, birincisi hakimlerin verdiği kararlarından dolayı sorumluluğuna gidilmedi. Yani önceden e, 4-5 yıl öncesinde dayanan bir düzenleme var idi. E, buna benzer bir düzenleme önceki hukuk muhakemelerin usul kanunumuzda vardı. Yani hakimler yanlış karar veriyorlarsa bu konudaki sorumluluk e, efendim, hakime e, nispedilebiliyordu. Daha sonra getirilen düzenlemeyle hakimlerin verdiği kararlarından dolayı devletin sorumluluğu esası getirildi ki olması gereken de bu idi aslında. Çünkü eğer hakim bir karar veriyorsa hakimler de neticede insandır ve insan olarak da vermiş oldukları kararlarda hata edebilirler. Bu hatalardan dolayı kasıt vesaire falan ağır kusur ihtimallerini bir kenara bırakıyorum. Bu kararlardan dolayı vermiş oldukları hakimlerin bu kararlarından dolayı Devlete müracaat edilip ve tazminat davası açma imkanı getiriliyordu. Şimdi getirilen düzenlemede hakimlerin verdiği kararlarından dolayı doğrudan kendileri sorumlu tutulabilecek. Yani bunun anlamı şu, mesela bir soruşturma ile ilgili olarak da, efendim bu yusurucu kaçakçı ile ilgili olarak bir soruşturmada hakim bu konuda şüphelilerle ilgili olarak da mallarına el konulmuşsa, ve daha sonra da buradan bir berat kararı çıkmasa bu durumda şüpheliler ya da ileride yargılaması yapılacak olan sanıklar efendim hakim haksız olarak bizim e, mallarımıza, el koydu mallarımıza, el koydu tedbir kararı verdi. Dolayısıyla da biz bundan zarar gördük deyip hakime müracaat edebilecek. Ha bu olabilir mi? Evet düşünülebilir. Ama dediğim gibi Batılı özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde bu konudaki düzenlemeler devletin sorumluluğuna, irca edilmiştir. Yani nihayetinde hakimi vermiş olduğu kararlardan dolayı devlet sorumlu tutulmuştur. Siz eğer tutup geriye dönük olarak da hakimi sorumlu tutarsanız, hakimin hiçbir hakimin, ben hakim olsam şahsen böyle bir karar vermem. Tekbir kararı vermesi konusunda çok ciddi ağır deliller olacak ve kendine çok ciddi güvenecek ki böyle bir karar verebilsin. Aksi takdirde vermiş olduğu bu kararın bu merak gibi kendisine dönüp sorumlu tutulacağından bahisle hiçbir hakimin ya da çoğunluk hakimin bir tutuklama kararı verebileceğini ya da bir tedbir kararı olaraktan mallarlığına el koyabileceğini şüphelilerin ya da sanıkların düşünmüyorum. Dolayısıyla bu tür düzenlemeler tepkisel olarak şu andaki hükümetin efendim bir takım işte olaylar ya da kamuoyunca malum Yargılamalar çerçevesinde ya da açılması ya da açılamayan davalar çerçevesinde e, almayı düşündüğü tedbirler olarak görüyorum ben. Yani bunun hukukla, demokrasiyle gene alakası olduğunu düşünmüyorum. Ve bu yargının elini ayağını bağlayan bir düzenlemedir. Bunu burada vurgulamamız gerekir. Siz o vurgulamayı hazır yapmışken ben bir şey daha sormak istiyorum bu konuyla ilgili. O da bu SYK meselesi. Evet. Ee, yanlış yaptık diye bir e, mesaj verildi kamuoyuna. Bu konuda galiba yanlış yaptık diye. Yanlış hatırlamıyorsam evet. bu bir e, referandumla e, geçirilmemiş miydi? Referandumla geçirildi evet. Evet. Ee, %58 de yani biz de işte ben de onlar arasında elim yetmez ama evetçiler arasındaydık. Evet. Ee, halkın %58'de evet dediği bir düzenlemeye daha sonra efendim yanlış yaptık yani bu konuda bilemiyoruz denildi yanlış yapan o halde halktı o zaman yani burada referandumla geçirilmiş bir anayasa değişikliği var ve bu anayasa değişikliği kapsamında düzenlemeler yapıldı ve HSYK yeniden şekillendirildi bu yeniden şekillendirilmedi anlaşılan o ki hükümetin istediği şekilde bir değişiklik gerçekleşmediğini biz burada anlıyoruz evet. yani kendisine yönelik yargı kendisine yönelik bir takım İddialar davalarla huzuruna çıktığı zaman Efendim biz bunu böyle düşünmemiştik Bir bir anlayışla Bunun tekrar değiştirilmek istenmesini Doğrusu çok şık bulmadığımız gibi Zaten tartışıldı bu Yürütmenin açıkça e, yargıya müdahalesi Ve yargının bunlara e, Yürütmeye bağlanması Anlamına geliyordu hocam, Ben tartışım. bu arada çok özür dilerim Araya girip bir şey sorabilemeyin Biraz da naif olacak Tabii. galiba sorum ama e, Hani şimdi hukuk tarafını Bilmediğim için soruyorum e, referandumla verilen bir karara e, hükümet daha sonra referanduma yeniden çıkmadan Ya da alternatif bir mekanizmaya sorgulamadan değişiklik yapabilme hakkına sahip olabiliyor mu? E, hukuken evet bu mümkün ama bunun bir bedeli var şu anlamda Yani siyaseten bir bedeli olur burada. Efendim siz benim yaptığım değişikliği nazara almadınız Ben buna onay vermiştim Ama siz benim onayım dışında bir değişikliğe gidip tekrardan HSK'yı değiştiriyorsunuz bunun sonucunda hükümet sandıkta hesabını verecektir. Yoksa e, hukuken bunun buna karşısında bir engel yok. Yani bunu yapabilir. Yok. Ama öteden beri benim söylediğim şu, şey şu idi. Anayasa değişikliği ya da yeni bir anayasa kapsamında özellikle e, 10, 12 Eylül 2010 anayasa değişiklikleriyle halkın onayından geçmiş değişikliklerin olduğu gibi muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyordum. Çünkü bunun anlamı şu. Burada halk %58'de evet demiş ve bu milli iradedir. Çok vurgulanan milli irade var yani. Ya Milli iradeye saygısızlıktır bu. Yani milli irade %58'de evet dediği bir şeyi siz 3 sene sonra kusura bakmayın yanlış yapmışız ey halkım. Biz bunu değiştiriyoruz diyorsunuz. Yani bunun hiçbir siyasi gerekçeyle, siyasi etikle açıklanabilir bir yanı yok. Hukuken yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Kanun devletinde istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama demokratik midir? Bu ülkelere uygun mudur? Etik midir? kanaatine göre değildir. Bunun sonucunu ama sandıkta dediğim gibi siyaseten herhalde halk bunu düşünecektir diye düşünüyorum. Umarız, umarız düşünür Sayın Türk Halkı'na böylece açık radyo kanalıyla hatırlatmış olalım. Verdiği oyun oylamanın nasıl değerlendirildiğini birkaç yıl aynen, sonra. Evet aynen aynen. Bir de şu özel yetkili mahkemelerin kaldırılması meselesi gündeme geldi. Evet Bu son olarak onu da mahkeme... konuşalım iki dakikamız kaldı. Bu özel yetkili mahkemelerde çok tartışıldı. Tartışıla geliyor hala. Esasen özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Yani bir, bir buçuk yıl önce zannediyorum bir değişiklik yapıldı. Ve şu anda bu mahkemeler kaldırıldı. Bunların yerine TMK yani Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesindeki yetkili mahkemeler getirildi. Bu bir buçuk yıl önceki yapılan değişiklikte de esasen özel yetkili mahkemelerin birçok yetkisi tırpanlandı. Evet. Ve bu tür anladığım kadarıyla şu anda yitirilmiyor ve deniyor ki özel yetkili mahkemeler yani TMK'nın 10. maddesiyle görevli mahkemelerde biz kaldıracağız deniliyor. Kanaatime göre şu anda bunun şartlarının oluşmadığını düşünüyorum ben. Özellikle dava yükünün çok olduğu normal, adi mahkemelerin, tırnak içinde normal mahkemelere götürülen büyük davaların özellikle şu süreçte yaşadığımız ya da adını duyduğumuz davaların bu mahkemelerce görülmesi ve bu mahkemeler tarafından bu davaların altından kalkılmasını ben çok mümkün görmüyorum. Düşünün ki bir Asya cezada ya da ağır cezada iş yükünün 300-500 binleri bulduğu bir e, mahkemede böyle ağır davaların görülmesi çok zor ve gerçekten bu konuda istislas yapmış mahkemeler olmasının ben gerekli görüyorum. <gülüyor> Mesela e, banka suçlarıyla ilgili olarak da belirli numaradaki mahkemeler yetki verilmiştir. Yani banka suçlarıyla ilgili olarak davalar belirli mahkemelerde görülür şu andaki düzenlemede. İhtisaslaşmışlardır çünkü bu mahkemeler. Evet. Ayrıca sermaye piyasası kanunundaki düzenlenmiş suçlarla ilgili olarak davalar belirli mahkemelerde görülür. Bu anlamda özel yetkili mahkemeler demek belki adı hani bazılarına gelebilir ama ihtisas mahkemeleri olarak görülmeli ve bu anlamda özel yetkili mahkemeler daima ihtiyaç olarak kalacaktır. Yani normal mahkemelerin bu tür davaların altından kalkması mümkün değil. Bunun da ben tepkisel olduğunu düşünüyorum ve dediğim gibi hükümetin bir anlamda kendisine karşı yönelmiş yargı erkinini kontrol altına alma amacı olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Sayın <gülüyor> Profesör Doktor Savaş Bozbel, çok çok teşekkür ediyoruz size. Ee, İstanbul ederim, dışında efendim. ve sabah saatinde vakit ayırdınız dinleyicilerimizle bu güzel yorumlarınızı paylaştığınız için. Ee, umarız bu Türk hukuk sisteminin düzeltilmesi kolay olur iler, ileride bir tarihler. İnşallah. Ben, ben ümit varım bu konuda. Ümitsiz olma hiç gerek yok. Diyorsunuz. Bunlar gelip geçici şeyler. Ee, Türkiye'yi Türkiye'de daha güzel günler bekliyor. Ense'yi karartmamak lazım. Evet. <gülüyor>